Ey Zubillah, min al-Shaytan Rabbi Salatü selam ala seyyil evvelin ve'l akhirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain, Ve men tabi'ahu bi ihsanin ilâ yeumil kıyâmet. Emme ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, rızası, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. <gülüyor> Allah'ın sevgili kullarının Evliya Allah'ın hayatlarını toplamış olan Ebu Abdürahman Es Sulemi'nin Tabakatü Sufiyesinin 94. sayfasındayız. Hatem'i Esam Hazretleri ile ilgili bölümde. Geriye kalan kısmı okuyup tamamlamaya çalışacağız. Dersimizde başlamadan önce evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye sonra onun mübarek alinin, ashabının, etbaının, ezvacının, evladının ruhlarına hediye olsun diye hasreten Peygamber Efendimizin vazifesinin devamı olan makamı irşadın sahipleri, Peygamber Efendimizin manevi halifeleri, Ümmet-i Muhammed'in emanet edildiği emanetçiler olan mürşid Kamillerimizin, Sadat ve Meşahit-i Turuk-u Aliye'mizin, Ebu bekir Sıddık ve ali Murtaza'dan Hocamız Şeyhimiz Muhammed Zahiri Bulseviye kadar <gülüyor> Turku aliyelerimiz silsilelerinden gelmiş geçmiş, güzel an eylemiş saadatımızın, meşayihimizin, hocalarımızın, üstadlarımızın onlara bağlı olan halifelerin, derviş kardeşlerimizin şu içinde oturup tatlı tatlı dersler yaptığımız tekkenin banisi Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin ve civarda medfun bulunan Murad, Şeyh Murat Efendi Hazretlerinin Haydar Baba Hazretlerinin Abdülahad-i -e -Ah -e -Ah -e Nuri Hazretlerinin ruhları için beldemizin medarı, ihtarı embi Allah'tan Yuşa Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'in ashabından Halid İbn-i Zeyd, Ebu Eyyub El Ensari ve sahib sahib-i kiram hazretlerinin ruhları için. Beldemizi fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinin ve mübarek ordusu mensubu Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için. buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ecdadı, ceddat, akraba, taallukatının ahbabu, yaranı, ihvanının ruhları için sair mümininin müminat ve Müslüman Müslüman kardeşlerimizin de dereceleri üzere ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşamakta olan kullar da Rabbimiz'in rızasına uygun ömür sürelim, O'na muti olarak yaşayalım, sevdiği kullardan olalım, dünya ve ahiret ve dini konularda afiyet ehlinden olalım, iki canında saadete erelim diye bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım buyuruz. Kala Ebu Abbir Rahman Es Sülemi Semitu Eba Ali'in Sa'i'de Ahmede, El Belkiyye Yekulu Semitu Ebi Yekulu Semitu Muhammed ebn Abdin Yekulu Şem'i'ti Khali Muhammed ebn Hami, El Leysi Yekulu Şem'i'ti Hamiden El Neffafe Yekulu Şem'i'ti Hateme El Samme Yekulu El Vâsiku Men Rezafahû menla la yifrhu bil vina, vela yehtemu bil fakr, vela yubali asbah fi usrin ev usrin. Ebu Ali'den ben işittim diyor. Müellifimiz Sülemi Hazretleri Ebu Ali ismini zatın ismi Muhammed İbn Eisa İbn Ahmed imiş. Bez şehrinden, Mevlana'nın şehri yani. O da babasından duymuş. O da Muhammed İbn Abd'den duymuş. O da halası şey affedersiniz dayısından duymuş. Hal dayısından duymuş. Efendim Dayısı Muhammed bin Leys imiş. Kendisi katen yani güvenilir bir kimseymiş bu zat. Ramazan ayında vefat etmiş. 299 senesinde. O da Hamid lefraftan duymuş. O da Hademi Esam'ın şöyle dediğini duymuş. Rivayet zinciri bu. Hatem-i Esam diyor ki El vasiku min rızkihi men la yefrahu bil gina ve la yehtemmu bil fakr ve la yubali asbaha fi uşuruk ev yuşuruk. El vasik ve yusuk Güvenen demek. Güvenmek maçlarından dayanmak. Güvenen belgeye de vesika deniliyor. Vesika diyoruz. Vasik güvenen. El vasiku min rızkıhi, Yani rızkından yana Allah'a Güvenen. Ya da benim ilk okuduğum gibi El vasiku Men rızakahu, Kendisine rızkı veren Allah'a tam Güvenip dayanan kimse, böyle de okunabilir, böyle de okunabilir diye düşünüyorum. Yani esas itibarlı konu, bir kimse hakikaten Allah'a tevekkül ediyor mu? Hakikaten Allah'a güveniyor mu? Allah'a itimadı tam mı? Bağlılığı gerçek mi? Sahte mi? Hakiki mi? Yalancı mı? Hakiki bağlılığı olan kimse iyi tarif edecek şimdi. İster min rızkı hidesin, ister men razakahu diye okunsun. El vasık yani el vasıku bil, billahi samet. Allah'a dayanan, Allah'a güvenen kimse iyi tarif ediyor. O ne, nasıl bir kimsedir? Men la yefrahu bil gina. Zenginlikle ferahlanmayan. Ve la yehdemmü bil fakr. Fakirlikten dolayı da gamlanmayan, üzülmeyen. Velayübali asfah fi usrun ev yusrün sabahleyin kolaylık içine mi kalktı yoksa zorluk içine mi yani kolaylıkta bollukta rahatlıkta bir hal içindeyken o halde kendini sabahladı yoksa darlıkta açlıkta yoksullukta fakirlikte ihtiyaç haline mi şey yaptı bunu aldırmayan kimsedir yani Allah'a hakiki güvenen kimsenin ana vasfı elinde bulunan veya bulunmayan duruma göre değişmeyen bir kişi oluşudur. Yani Allah'ı seviyor, Allah'a dayanıyor durumu ne olursa olsun. Şimdi bazı kimseler olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Mesela İsa öğtul minha rdo ve İsa lâm öğtul minha İsa hım yskatul. İsa minha rdo ve lâm öğtul minha İsa hım Yani Allah'ın Resulullah'a nasip ettiği eline geçirdiği şeyleri Resulullah Efendimiz tasadık ederdi, verirdi fakirlere. Tevzi ederdi, taksim ederdi, ganimet olsun, sadaka olsun, zekat olsun, hayır olsun onu depo etmezdi. Sabah eline geleni biliyoruz ki akşama bırakmaz dağıtırdı. Akşam eline geleni sabaha bırakmaz hemen tevzi eder, dağıtırdı. İhtiyaç sahiplerine hemen ulaştırırdı. Tabi <gülüyor> bazen bir fakire verir Öteki gelen maldan ona vermeyip de başkasına da verebilir. Herkese her zaman illa aldı diye, vereceğim diye bir şey de yok. Değişik kimselere verebilir. Şimdi bazı insanların bu ayet-i kerimede durumu anlatılıyor. Yani gelen varlıklardan, mallardan, sadakalardan, zekatlardan, ganimetlerden kendilerine verilirse tamam, iyi, memnun olurlar, razı olurlar, Hoşun olurlar, rahat olurlar. Ama verilmezse ve illa mi taviz minha kendilerine bir şey verilmezse o taksimde o sefer ilahum ya o zaman sinirlenirler, kızarlar. Yani böyle olmaması lazım. Bu nametlerin sıfatıdır. Mert insan, hakikaten bağlı olan insan, hakikaten seven insan böyle olmaz. Seven insan, bağlı olan insan, ufak tefek değişikliklerden, şartların ve hallerin ve durumların değişmesinden dolayı sendelemez, bocalamaz, şaşırmaz, gevşemez, efendim, imtihanı kaybetmez. Şimdi geç, geçen gün birisini anlatıyor, yanımızda arabada birisi, diyor ki, bu iyi insandır, hoş insandır, beş vakit namaz kılar, sesi de güzeldir, tamam, efendim, camide güzel ezan da okur, da verir, hoş bir insandır, hakikaten dindar bir ailedendir de, ama bir macerasını anlatıyor. Yalnızca biraz acayip durumları vardır. Bir keresinde kuzu beslemiş. Çok beslemiş. Efendim kıymetli kuzusu. Kurbanda satarken de çok para istemiş. Satamamış. Çok uğraşmış satmak için ama yüzde elli fazla zamlı istediği için satamamış malını. Yani kimse gelip de almamış o parayı verip de. O da sat, satılmadı benim malım diye kızgınlığından bayram namazına gelmemiş Şimdi, yani sen ister bayram namazına gel ister gelme, ister namaz kıl ister kılma, ister Müslüman ol ister olma yani kime kızıyorsun? yani sen kafir olsan zarar kendine mümin olsan ker kendine Allah'a kızmak olur mu? haşa sülme haşa, Allah imtihan ediyor işte yani sen de çok isteme, gözü açı olma, top gözlü ol de ama tabi onu anlayacak durumda değil İşi olmayınca bu sefer camiye de gelmemiş. Namaza <gülüyor> da gelmemiş. Yani insanların böyle durumları acayip olabilir. Tabi derviş Sofi öyle değildir. Sofi mert insandır. Sofi olağanüstü insandır. Sofi efendim kahraman insandır. Sofi efsanevi insandır. Destan gibi insandır. Onun için Sofi zenginlikten sevinmez. Zenginlikle sevinmez. Zenginlik olmasa da sevinir. Allah ver, vermese de sevinir. Fakirlikten de üzülmez. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin aslında biz Allah'ı birçok kimse tam tanımıyor. Allahu Teala Hazretlerinin esma i hüsnasında sayıyoruz. Gani, Mughni, Muqtir, Mani, Dar, Nafi sayıyoruz. Yani Gani ne demek? Zengin. Mugni ne demek? Yani gani, hem zengin demek, hem müstaveni demek. Yani alemlere ihtiyacı Mahlukata ihtiyacı yok. İser ribadet etmesine. Mugni, zengin edici. Yani hem zengin ediyor, hem muati verici, hem mani men edici, vermeyecek. Hem nafi fayda verici, hem dar, zarar verici. Hem muhyi, yaşatıcı, hem mümit, öldürücü. Şimdi millet, İki tarafı anlayamıyor. Bir tarafı anlıyor da kendisine gelen tarafı anlıyor, işine gelen tarafı anlıyor, işine gelmeyen tarafı anlamıyor. Yani sana nimet geldiği zaman nimeti veren kim? Allah. Çocuğun oldu maşallah. İyi. Para kazandın, iyi maşallah. İyi bir işe girdin, maşallah. Kazancın tıkırında, sıhhatin yerinde maşallah. Bunları veren kim? Allah. Memnun musun? Elhamdülillah. Çok şükür memnun. Peki Hastalık gelince, fakirlik gelince, yokluk gelince, işten çıkınca, çocuğu ölünce ne olacak? O zaman bir surat Abuk sabuk söz. Var böyle. Bildiğim kimse var. Talebelerimden var. Allah bir çocuk verdi gül yaprağı gibi. Çok güzel. Yani ben o kadar güzel bebek az gördüm. Bebekken o kadar güzel, hakikaten çok güzeldi. Ama bir iki hafta içinde aldı. Verdiği bebeği aldı. Annesi oynattı. Yani İslami şuurunu oynattı. Normal şuur yerinde de yani belirmedi ama dini bakımdan divaneleşti. Başladı abus sabuk yalan yanlış konuşma. Allah'a asi olacak sözler söyleme. Neden? Sevgili yavrusunu aldı Allah diye. E verdiği, verdiği gün sevinmemiş miydin? Verdiği gün sevinmemiş miydi? Çok sevinmiş. Ne dediniz? Herkes memnun olmuştu. Yani herkes güldü oynadı memnun oldu ama aldığı zaman ooo, barut gibi, biber gibi ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Böyle şey olmaz. Derviş böyle insan değil. Böyle namertlik etmez. Yani derviş olan kimse Allah'a rızkı bakımından, kendisini rız rızıklandıran Allah'a güveni tam olan kimse zenginlikle sevinmez, gururlanmaz zenginliğe itimal etmez. Zenginlik gidebilir. Zenginlik mühim değil. Allah'a dayanır. Fakirlikten de üzülmez, korkmaz. Çünkü fakirliği giderecek olan da Allah'tır. Allah'ın rızkı bol. Yani yanında yok ama olsun benim dayandığım Rabbimin rızkı bol de Oradan da tasaya düşmez. Çünkü imanı sağlar. Sonra darlıkta mı bir sabah, sabahla da Yenişlikte de sabahla da ona da aldırmaz. Yani sabahleyin elinde yiyecek, içecek mal mı, para pul var mı, yok mu, ona da aldırmaz. İşte gerçek güven bu. Hakikaten güveniyorsan Allah verir. Lütfen der, rızkımızı elbette şey yapacak diye, rızık konusunda Allah'a değerli insanın tavrı bu olur. Diyor hadi i Tabi diyen insan söylediği şeyi der. Yaptığı şeyi der. Yapmadığı şeyi demez. Hele hele bir mutasavvuf yapmadığı bir şeyi katiyen söylemez. Gerçek motosavvuk yapabildiği şeyler sene Demek ki böyle bir kimse. Hatem-i Esam Hazretleri. Eğer şeyi çıkmazsa benim bildiğim bir menkabesi sonunda onu anlatmak istiyorum. ileride gelmezse. Çok sevdiğim büyüklerimizden birisi bu. Ve bir isna-ı hikale Hatem'un. Yine aynı rivayet zinciriyle gelen habere göre Ebu Abdü Es Esküleniye Rahmetullah şöyle buyurmuş Hatem-i Esam Efendimiz. Yüraful İxlası bil İstikamet ve İstikametü bir Reca ve Recau bil Irade ve Iradetü bil Marife. Buyurmuş ki İxlas İstikametle bilinir. İstikametinden bilinir insanın. Yani İstikamet yön manası değil müstakimül hal olması, doğru halli olması, doğru yolda yürüyen insan olması. Bir insanın ihlası doğru yolda yürüyüşünden belli olur. Yamuk gidiyorsa, günah işliyorsa demek ki ihlası değil. Müstakim ise sırat-ı müstakimde yürüyen hali müstakim, sözü müstakim, işi müstakim kimse ise o ihlası demektir. İhlas müstakimül hal olmakla anlaşılır. Bir. Ve istikameti bir reca bir hal olmak da Allah'a ümidi olmakla olur. İnsan Allah'a ümidi olduğu zaman reca sahibi, havf ve reca korku ve ümit. Allah'a recası, ümidi olan, umudu olan, Allah'ın lütfuna umudu olan kimse de olur. Vel reca o bil irade umut da müritlikle olur. Ve iradeti bil marife efendim istemekle olur. Ve irade de istemekle de marifetullah'a ermekle olur. Yani insan arif olunca tabi her birisine ayrıca bir uzun boylu izahat vermek gerekecek. Marifetullah, Allah'ı bilmek demek. Yani birçok kimse o marifetullah'a, o irfana, o arifliğe ermiş değil. Müslüman ama arif seviyesine çıkmış değil. Ham, kaba, eksik, kusurlu, cahil, gafil yani tam arif değil. Eğer bir insan arif ise o zaman onun iradesi de mürittiği de yani Allah'ı istemesi Allah'a vuslatı, arzı etmesi de sağlam olur, tam olur arif olunca ondan sonra Allah'a şeyi tamam olunca Allah'ı istemesi Allah yoluna girmesi ona kavuşma azmi tamam olunca o zaman ümidi de tamam olur, hasıl olur ümidi hasıl olduğu zaman da Allah'a karşı beslediği o umutla müşakimül hal olur müstakimül hal sahibi olunca da ihlaslı olur. İhlas istikametle bilinir, istikamet reca ile bilinir, reca irade ile bilinir, irade de marifetle bilinir. Sözü, tabi çetin bir söz bu. Bunun anlatılması, allah Alem bu tarzda birbirleriyle alakalı kavramlardır bunlar. Bunlar böyle olursa bu sıra ile birbirini tevlid ederek Ortaya koyarak bu sonuca ulaşır. Demek ki insanın doğrudan doğruya ihlaslı bir kimse olabilmesi kolay olmuyor. O ihlas denilen güzel sıfata ki bütün amellerin kabul olmasının şartıdır ihlas. Allah ihlassız ameli kabul etmiyor diye bilmiyoruz. İhlassız namazı kabul etmiyor. İhlassız orucu kabul etmiyor. İhlassız hacı kabul etmiyor, salakayı kabul etmiyor biliyoruz. İhlasın çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu ihlasın elde edilmesinin şekli şemaili efendim, kolay değil. Ta şeyden başlıyor. İlk, ilk önce insan ince bir arif olacak, irfana erecek. Ondan sonra o irfanıyla, marifetullahla Allah'a kavuşma aşkı, şevki, iradesi isteği kendisinde belirecek. O belirince efendim, Allah'a umudu olan efendim, şevki olan bir kimse olacak. O şevk kendisine Allah'a karşı asi olmama durumunu sağlayacak. Daima mutikun olma durumunu sağlayacak. Ondan sonra da her yaptığı şeyi o duygularla ihlas yapan bir kimse olacak. İbadetleri makbul olacak. Ve bihikale hatemun. Yine hatem noktasız ha ile. Yani h ile değil. Ve bihikale hatemun. Hatem Esam Hazretleri yine aynı rivayetten Aynı kanaldan, aynı şahıslardan nakledildiğine göre şöyle de buyurmuş: Veliküllü kavlin sıtkun, veliküllü sıtkun fiilün, veliküllü fiilün sabrun veliküllü sabrin hisbetün, veliküllü hisbetin iradetün, veliküllü iradetin, iradetin eseratın. Burada da bir Sıralama yaptı. Bir önceki sözü gibi Hatem-i Esam Hazretleri allah Alem şöyle buyuruyor. Liküllü kavlin سِدْقِنْ Her sözün doğruluğu vardır. Doğru oluşu vardır. Tabi Her sözün doğru olmadığını biz biliyoruz. Bazı sözler yalan. Yalancıların sözleri yalandır. Ama yani her sözün doğru olması gerekir. Yani o sözün doğru olmasını ispat edecek bir durumun olması lazımdır. Sözün doğru olması gerekir. Her sözde bir doğruluk aranır diyelim. Veri külli sıdkın, fiilün. Her bir doğruluğun da lafla doğruluk olmaz, fiiliyatta olması lazım gelir. Söz doğru olacak. Efendim Her sözün de bir, her doğruluğun da bir fiiliyatı vardır. Yani lafta, mazeriyatta, itopik olarak Fikirde değil de fiiliyatta görünen bir şey olması lazımdır. Veli fiilin, sabrın her bir fiilin de yapılması kolay değildir. Meşakkatlidir. Çünkü fiildir. Tembellik değildir. Bir harekettir. Faaliyettir. O da enerji ister. Enerji de sabırla hasıl olur. Demek ki insan sabırlı olacak ki bir şeyler yapabilsin. Yaptığı şey doğru olacak. Doğru olduğu zaman da sözü sözü tahakkuk etmiş olacak. Yani adam palavracı değil, tamam. Söylediği gibi bir insan olduğu öyle anlaşılacak. Veriküllü sabrın, hisvetun, her sabrın Allah tarafından bir mükafatı vardır. İnsan o sabrı niye yutuyor, niye çekiyor, niye tahammül ediyor? Allah'tan sevap olduğu için. Niye oruç tutuyoruz akşama kadar? Niye cihada gidiyoruz, niye yaralanıyoruz, niye ölümü göze alıyoruz, niye birtakım fedakarlıklarda bulunuyoruz? Yani her sabrın bir Allah'tan beklenen bir mükafat tarafı var da onun için sabrediliyor. Veliküllü hisbetin, iradetin her böyle Allah'tan sevap ummanın da bir isteme, isteklilik durumu vardır. İsteyerek olur bu, tesadüfen olursa olmaz. Ve sen şöyle verdi, onun sevabı olmaz. Kendisi isteyecek, o mihneti yüklenecek, düşünmüş, taşınmış, kararını vermiş, tamam. Ben oruç tutacağım diyor. Düşünmüş, karar, kararını vermiş, ben cihada gireceğim diyor. Yani iradeyle olur. Bir şeyle olur. Düşünmez sonunda olur. Veri külli iradetin eseretün her istek tefekkür, düşünme kararında bir tesiri vardır da o karar ondan olmuştur. allahu u Alem burada kesiyor sözü ama o tesir de gene Allah'tandır tabi. Yani Allah nasip etmese insan iyiliği düşünemez bile. وَمَا تَشَاهُنَا illa en inşallah Yani siz Allah istemese bir şeyi istemek bile elinizden gelmez. Biz her istediğimizi yani İşimizden bir şey istedik, her istediğimizi yapıyoruz sanıyoruz ama Allah istemese o istek bile insanın içinde hasıl olmaz. Yine her şey Allah'tan oluyor. Tabi bu sözden anladığımız nedir? Şöyle özetlemek gerekirse insanın sözü doğru olmalı. Doğruluk da lafta kalmamalı, fiiliyatta olmalı. Fiiliyatı yaparken de insan tabi sabır gerekecek, sabırla olur böyle sevaplı işler sabır sahibi olmalı. Yani her bir sabrın da sonunda Allah tarafından bir mükafatı vardır. Efendim o mükafatı düşünmekle bir irade sonunda hasıl olur. Efendim düşünerek ve o da içinde Allah'ın verdiği bir aşk ve şerf ve bir tesirle meydana gelen bir şeydir. Allah gönüllerimize hayırları ilham eylesin. Efendim. Ve her yaptığımız işi Allah'tan mükafat bekleyerek yapacak şuura erdirsin iyi olarak kararlaştırdığımız şeyleri de meşakkatine katlanarak, ıhlayarak, sıkılarak yapacak bir sabır metaneti de versin. Ve efendim, hayırlı fiilleri böylece yapabilelim, tamamlayabilelim. Ve bu şekilde iyi bir Müslüman olmak nasip olsun cümlemize. Ve bir İslam-ı Hatem'un, yine aynı rivayet zinciriyle hatem Esam buyurdu ki, asl ta'ati selaseti eşyae El-khavfû vel-reca'û vel, -reca vel Ve asl masiyeti selaseti eşyae El-kibru vel-hırsû vel-hasedû. hatem Esam Hazretleri tecrübesine dayanarak buyuruyor ki, Asl-ü ta'ati selaseti ü eşyâ. kul olmanın, Allah'a itaat eden ibadet ehli bir kul olmanın Üç menbaı vardır, üç kökü esası vardır, ondandır. insan muti kul olur. Tabi muti kul olmanın zıttı nedir? Asi kul olmaktır. Taatin karşılığı nedir? Masiyettir. İnsan ya Allah'a muti bir kuldur, söz dinleyen, laf anlayan, itaatli bir kuldur ya da asi bir kuldur. İki, iki gruptan birisine girecek her insan. Şimdi itaatkarlığın aslı üç sebeptendir. Bu üç sebep, üç asıl, üç kök, üç kayra, bir half. iki reca, üç hub. Üç tane dir. Hauf, reca ve hub'dur. Hauf ne demek? Allah'tan korkmak demek. İnsan niye Allah'a Allah'a karşı muti olur? Korkuyordu ondan. Cezasını çekecek. İkaba elime uğramamak için, Allah'ın gazabına dûçar olmamak için hatta biz bir bir Adam olmadık bir şey yapıyorsa Allah'tan kork bir herif deriz. Yani Allah'tan korkmuyor musun? Nasıl bu yetimin malını yedin? Nasıl bu zulmü yaptın? Nasıl şu edebsizliği yapabiliyorsun? Hiç korkun yok mu Allah'tan? Korku yani insanları Allah'a muti hale getirebiliyor. Bir sebep bu. İkinci sebep ver-reca ümit de Allah'a insanı muti eder. Allah mesela niye kalkıyorsun geceli namaz kılıyorsun? Eh, Allah gezerin yapılan duaları kabul edermiş. Büyük mükafat verilmiş vesaire filan. efendim İşte efendim şöyle şöyle yapanlara Allahü Teala Hazretleri cennette şöyle şöyle köşkler ikram edecek. Efendim zulmedenleri affedenlere Allah geçen hafta derse geçti. Vel afine aninnas insanları affedenlere cennette mükellef köşkler ihsan edecek. Eh o köşkleri almak istemez misin? Herkes ister. Ha işte o istek, o ümit, o da insanı mutlu yapıyor. Bazen korku, bazen ümit. Bir de üçüncüsü, vel hub. Bir de ne korku ne ümit, sevgi yaptırır. Bu da en yüksek derecesidir. Yani tasavvufta ibadetleri, taatleri sevgiyle yapmak, sevgiden dolayı yapmak, yani sevgi ne? Hüb ne? Hübbullah. Allah sevgisi. Allah sevgisinden dolayı yapmak şuurun en yüksek derecesidir. Neden böyle yapıyorsun? Neden böyle yapmıyorsun? Allah'ı seviyorum. Her şey hoşuma gidiyor. Takdiri de hoşuma gidiyor. Emri de hoşuma gidiyor. Yasaları hoşuma gidiyor. Ondan böyle yapıyor. Ne misafat ne ceza ne cennet ne cehennem ama Allah'ı seviyorum. Allah duyurdu bir harfi için canını vermeye razı sevgiden. Bunun Kur'an-ı Kerim'de delili var mı? Var. Mesela iki ayeti kerime de geçiyor ki vasbir nefseke ma'ledine yeduun ara bahum bil ghadati vel aşıyi yuridu ne vijeho vela tağdu anhum turidu zinat el hayat dünya vela tuta men mekâne emrühü fıruta keh suresinde vasbir neske maallezine yed un bil ve sabah akşam Rabbina dua eden kimseler müridün ve cihhu Allahın veshipakini istiyor zatını istiyor yani Allah aşkı. onların yanında ol diyor Allahu teala cüzzetleri Peygamber Efendimiz'e tavsiyesi onların yanında ol onlarla beraber ol. Onlarla beraber sadret, onların grubunda olarak bulun diyor. Demek ki sahabe içinde sırf Allah'ın zatını sevip sırf Allah'ın zatı paki ve çipaki aşkına bütün işlerini öyle yapan insanlar varmış. Sonra bir başka ayet-i kerime de daha geçiyor. O nasıldı? <gülüyor> Mi? <Efendim>? Yani. <gülüyor> Ee, yine şey yürüydün evcâhu ma aleke min hisabika alehim min şeylin falan. Vela tatrudil ezine, vela tatrudil ezine yelûne Rabbhum bil kadâti vel aşıyi yürüydün evcâba. Yani gece gündüz Allah'a dua edip onun vecifatini isteyen insanları fakir diye, yoksul diye, evvelen hırphani diye kuzluğundan kovma veya taturuk. Kovma diye yine onları meslediyor Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala diyor. Asab-ı Soferin bir kısmı bu hitabı masal kimselerdi yani. Demek ki aşkullah, muhabbetullah galibe çalmış. yaptığı şeyi ondan yapıyor. Yani kendi iradesini yok etmiş yok. Yani bir şey istediğinden, istemediğinden, sevdiğinden, korktuğundan falan yapmıyor. Sırf Allah için. Yapıyor. Allah emrettiği için. Allah sevgisinden, aşkullah'tan, muhabbetullah'tan yapıyor. Cennet ümidinden, cehennem korkusundan filan değil. Bu da bir derece. Demek ki ibadetlerin, taatlerin kaynağı üçtür. En yükseği de bu sevgidir. O sevgi nasıl hasıl olur insanın içinde? O da zikrullahla hasıl oluyor. Bu işin şeyi, ısıtıcısı zikrullah. Zikrullah çeke çeke, insanın o zaman aşkı, şevki ısınıyor, gönlü kaynıyor. O zaman galeyana e, geliyor. Cuş'a geliyor. aşık sadık oluyor. Zikri yapmayan da o hal olmuyor. Onun için yani kırk deve yükü kitap okusa ezberlese alimde o muhabbet olmuyor. Ama evi tesbirli bir derviş cihanı kasıp kavuruyor. Alimallah yani aşık sadık onun hali başka oluyor. Bir de şey diyorlar şimdi efendim boşver dervişliği tasavvufu Kitabını okumana bak. E, dervişler kitap okumuyor mu? Dervişlerde ulum-i iyi yok mu? Sen bu adamların, bu mübareklerin bildiği ulum-i yüzde birini biliyor musun? Onlar hepsini denemişler. Bak nasıl hülasasını söylüyor. Bu niye bu kitabı okuyoruz? Biz bu şanslar, bu tarzda ömür sürmüşler. Onların bir sözü bir ömrün tecrübesini aktetiriyor. İtaatin üç tane kaynağı var. Ya korku, ya ümit, ya da aşkullah kısaca tarif ediyor bir işi. Tabi o Kur'an-ı Kerim'i okumuş, ayet ve didik didik tefekkürüyle gitmiş, derinliklerine dağılmış ondan sonra bu sonuçları çıkarmış hadis-i şerifleri. Yani sadece, sadece sen misin şeriat'a kitapları önemini anlayan. Ve asr-ül masiyeti selaseti eşya. Masiyetin kökleri kaynağı da işlerdir. asıl kök demek. Mesela asıl ağacın köküne asıl derler. asıl şecere. Dallarına da fer derler. Şur'u yani dallar demek. Yani günahın da kökü üç tane. Üç kaynaktan günah çıkıyor. Birisi el-kebir. Burnu büyük olmak. Kibirli, bir olmak. İkincisi verhırs, tamahkar olmak, haris olmak, muhteris olmak. Üçüncüsü haset, kıskanıcı olmak. Bu üçünden kaynağı çıkar, binahlar. Birincisi kibir. Kalbinde zerre kadar kibir olan insan cennete girmeyecek, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kibir nedir? Efendim, hakkı inadına kabul etmemek. Anladığı halde hak olduğunu, doğru olduğunu şey yapamıyor, onuruna yedirip de evet sen haklısın diyemiyor. İnat ediyor. Yani hakkı bildiği halde inadına kabul etmemek, onuruna yedirememek dediğimiz şey yani. İşte o kibirdir. Günahları, pek çok günahı o onuruna yedirememek yaptırır insana Ne yapayım, öyle yapacaktım ama onuruma yediremedim. Ne yapayım, herkesin içinde namaz kılacaktım ama işte Onurma yediremedim. Özür bilecektim ama Onurma... Yedireme bakalım. Hadi bakalım. Yedireme. İşte bütün günahların bir kısmı oradan çıkıyor. Bir ikincisi de hırs. Muhtelis adam, ihtiraslı adam. Yani deveyi böyle bulsa hamuduyla beraber üstündeki semeni indirmeden luk diye yutuyor. E, daha versen onu da yutacak. Yüz yut yut tane deve getirsen onu da yutacak. E, biraz da şu kardeşin yesin. Yok. O böyle dünyayı yemek için böyle hırsı var tabii birçok günahlara insanı sürükler bu hırs bu ihtiras bu muhteşrislik insanı o şiddetli arzular şiddetli arzular insanı günahlara sürükler iki üçüncüsü de hasettir. kıskançlık duygusudur yolunu kestirtir arabasına sabotaj yaptırttır tarlasına harmanını yaktırttır efendim haset efendim her şeyi yaptırtır insan o da kuvvetli kötü bir duygu. Aşır tarafındaki insanın Elindeki nimeti kıskanıyor. E sana da vereyim ey kulum, yok o onun elinden gitsin daha iyi. Bana vermesen bile onun elinden gitsin. Hasetçi böyle. Yani hasetçinin ana duygusu nedir? Ana duygusu senin elindeki nimetin gitmesini istemesidir. Ya Rabbi bunda bu nimet var, ona vermişsin ben de isterim. Çocuk da tamam. Anne ona vermişsin şekerden, çikolatadan ben de isterim. Tamam al sana da yarabbi şu kullanan şu nimeti vermişsin fazla keleminden bana deve bu olabilir ama yarabbi al onun elinden gitsin onun elinden e ne olacak e, tamir edemiyorum kuzganıyorum meşhur hikayesi var her zaman anlatıyoruz iki komşu birisinin eşeği var dağdan odunun eşeğe yükleyip öyle getiriyor Ötekisinin eşeği yok, sırtında getiriyor odunu, ipi atıyor. Odunu öyle getiriyor, sırtı yara olmuş, acıyormuş böyle taşımaktan. Efendim, işte ötekisinin eşeği olduğuna da kıskanıyor filan. Böyle kendisinde bir eşeği olsun diye istiyor canı gönülden. Rüyasında bir ihtiyar görmüş. Ona demiş ki, sen demiş, evet Allah sana eşek verecek ama şöyle dua et yarabbi sen komşuma iki eşek ver, bana bana bir tane kafi yani sen eşek isterken komşuna bir tane daha iste o rüyada demiş ki olmaz olmaz olmaz vazgeçtim. ben zaten onun bir eşeğine tahammül edemiyorum ikisine hiç tahammül edemiyorum ya bak sana bir eşek verecek Allah sen de tarladan sırtında değil artık onun sayesinde taşıyacaksın hayır yani onun ki olmasın diye istiyor. Onun için Şehzadi diyor ki hayatta ustalık yaptım basiret gösterdim efendim dikkat ettim herkesin gönlünü aldım. Şehzadi böyle diyor. Hem razı razikârdem. Herkesi memnun ettim. Meğer hasûtra hasetçi müstesna onu memnun edemedim. Neden? Çünkü o eldeki nimetin benim elimdeki nimetin gitmesinden rahatlıyor. Onun gitmesini istiyor. Onu memnun etmek mümkün değil. Yani onun keyfi içinde ben evimi yakayım mı? Harmanımı yakayım mı? Allah'a vermiş. Çok şükür. Elhamdülillah. Hayır. O senin elindeki gitsin diye istediğinden ona artık harmanından bir çuval buğday da versen, hediye de şey yapsan bir türlü razı olmuyor. İşte bütün günahların aslı bu üç ana duygudur diye söylemiş. Dikkat edelim. Elimizde bu şeyler olmasın. İçimizde bu kötü duygular olmasın. Derviş olan bir kardeşimize efendim Abdülaziz Efendi'nin şeyi var demiş ki dargınlarla barış kul haklarını öde kazaya kalmış namazlarını kıl filan böyle şeyler tavsiyelerde bulunmuş sonra bir müddet sonra nasıl bakalım çalışmaları yapıyor musun evet demiş tesbihlerini çekiyor musun evet çekiyorum namazlarını ödüyor musun ödüyorum ama demiş dargınlarla barışmak izzeti nefsine çok dokunuyor demiş izzeti nefsine dokunuyor hani gidiyor kendisi barışıyor barışıyor, darılmış Darıldığı insanla gidip karışma. O izleti nefsime çok dokunuyor deyince hoca kaşlarını çakmış, A, evladım demiş nefsin izzeti mi olurmuş? Sürsün burnu evde. İzzeti nefis ne mi Sen Allah'ın sevdiği şeyi yap. İzz nefsin izzeti mi olur? Nefsini ayaklar altına al, git. Hayırlı olan şeyi yap. Dargınlık haram. Böyle söylemiş. Yani çok güzel bir misal. İzzeti nefis, izzeti nefis. Onuruma dokundu, onuruma dokundu. Hep bu şeyler dolaşır ağızlarda. Ve bi-i Sa'di hikale diye aynı rivayet sinciliyle Hatem-i Esam buyurdu ki El-münâfiku mâ akheze mined-dünyâ ye'xu bil-hırz ve yemne'u bis-şek ve, -bis ve yunfiku bir riya ve el-mü'minu ye'xu bil-halk ve yunfiku bil-sünne ve yunfiku lillâhi hâlisen fippa'a Hatem-i Esam'ın bir güzel sözü daha bu. Buyuruyor ki, münafık, el münafıkı, ma akhazel mined dünya, ye huzu bil hırs. Dünyalıktan bir şeyi aldığı zaman eline, dünyalıktan Para, bul, zenginlik nezli, makam vesaire. Dünyalıktan bir şey eline aldığı zaman, ye huzu bil hırs. Hırs ile alır. <gülüyor> Sımsıkı böyle hırs tutar ve yemle o bir şek ve şek ve şüphe ile kimseye vermez o nimeti. Tutar, men eder. Yani neden şek Allah'ın verene daha fazla vereceğine itimadı yok. Halbuki Peygamber Efendimiz yeminle söylemiş ki sadaka vermekle mal azalmaz. Hayır yapmakla mal azalmaz. Hayır yapan daha çok fazlasını bulur. Mutlaka bulur. Ama bunun şekli var olursa Tereddüdü var. Onun için vermez. Eline bir geçti mi? Hırsla tutar dünyalığı. E ver biraz da sağa sola. Ya, ya kalmazsa bana. Ya gelmezse. Ya gittikten sonra gelmezse. Şekli var. Vermez. Münafık dünyalığı eline aldığı zaman hırsla sarılır, alır. Ve gerisi, yenisi gelmesinde tereddüde olduğundan hayır hasenat yapmaz. O şeyle, eline geçenle. Ve yun fiku bir riyâ eğer infak ederse de gösteriş için yapar bunu. Bir de tabela da astırır. Anasının, babasının, dedesinin adını da yazdırır. Ondan sonra da tamam der. Yani ben televizyonda reklam yapacağıma şöyle yapıyorum. Daha çok reklam alıyor. Yani daha az parayla daha çok televizyoncuya vereceğime şöyle yapıyorum, reklam daha fazla oluyor der. Ama riya oldu, Allah rızası için olmadı. Yani hayır, hasenat, reklam için yapılmaz ki, nam için, şöhret için yapılmaz ki, onu düşünmez. Demek ki münafığın eline dünyalık geçti mi bunu hırsla yapışır, elinde tutar, Allah'ın birer vermesinden, şekli tereddüdü olduğundan hayra hasenata sarf etmez. Sarf ederse de sağa sola verirse de gösteriş için verir. Alkış için, gösteriş için verir. Velvelini <gülüyor> buna mukabil mümin-i kamil kul ise ye'huzu bir hals Dünyalığı alırken korka korka alır. Acaba haram mı, helal mi? Eyvah! filan diye aman tereddüt olmasın, haram olmasın, günah olmasın filan diye yani elinde bir şey geçtiğine sevinemez korku içinde alır, korka korka alır dünyalı. bana bir zarar verir dünyalık beni azdırır, sapıtır filan diye sonra ve yumsikir bir sünnet sünnet-i semiyeye uygun tarzda onu tutar yani Resulullah'ın tavsiyesi neyse o malı elinde tutuş tarzı o tarzda verilecek yere verir, tutulacak yerde tutar öyle kullanır ve lillah, ve lillah, Sırf Allah rızası için infak eder ve Allah'a itaat yolda sarf eder. Haram yolda değil, yılbaşı eğlencesinde değil, bilmem de bilmem ne de değil, hayır yolda sarf eder. Demek ki müminle münafığın mukayesesini yaptı bu sözünde Hatem-i Esam Hazretleri. Münafık eline dünyalık geçti mi hırsla sarılır ona. Efendim, ve men eder, kimseye onun zırnlığını koklattırmaz, hayır yapmaz ondan. Efendim, sağa sola verecekse de gösteriş, ziya ile harcar. Mümin korka korka alır dünyalığı, aman bana bir zarar dokunmasın diye. Tasarrufunu malda sünnet-i uygun olarak yapar, harcadığı zaman da Allah hızası için de itaat, Allah'a taat yolunda sarf eder. Ve bir İslâd-ı Hatemun, Niye aynı rivayet zinciriyle Hateme Esam şöyle buyurdu Sıkaçta oluyor Olmaz mı? Ol, olmadan Utlub nefseke fî erbaati e. Onuncu söz Utlub <gülüyor> nefseke fî erbaati eşyâe Onuncu sözcüğü 95. sayfanın 10. paragrafı El ameli es salihi bi gayri riya'in. Vel ahsi bi gayri tamain. Vel atai bi gayri minnetin. Vel imsaki bi gayri buhlin. Hatem-i Hazretleri bu sözünde şöyle buyuruyor. Nefsini şu dört şeyde talep et. Şu dört şeyde nefsini talep et. Bir el ameli salihi, bir gayri riayim. Yani salih ameli, ameli salihi ibadet ve taat, hayrat ve hasenatı riyasız yapmak konusunda. Yani burada nefsini talep et sözünün ne manaya geldiği anlaşılıyor. Yani, insanın, nefsinin oyunları vardır çeşitli. Bu oyunlara düşmemek için insanın nefsine göz kulak olması lazım, dikkat etmesi lazım, hakim olması lazım, kontrol etmesi lazım. Şu dört şeyde nefsini kontrol altında tut denmiş oluyor. Bir, efendim, salih ameli işlerken bir gayri riya olmasına dikkat et, riyasız olmasına. Namazını, niyazını, hayratını, ibadetin taatını riyasız yapma hususunda nefsine dikkat et bir oyun etmesin sana riyâ ile yaptırtmasın yani bu bir Ve aksi bir gayri tamain bir şey alıp elde ederken tamasız tamahkârlık duygusu olmadan alınmasına dikkat et nefsin tamaha düşmesin yani onu istemesin onun peşine düşmesin Efendim, top gözlü olsun eh, gelirse gelir Alışında top gözü olmak. Ve ata bir minnetin verişinde de başa kalkmasın. Verdiği insanı incitecek tavırda olmamasına nefsine dikkat etmesi lazım. Insanın. Kimisi hayır yapar ama gözünü çıkartıp yasına verir Efendim üzer. Karşı taraf hem hayır yapmıştır ama karşı taraf üzülmüştür gene ağlamıştır mesela. Öyle olmamasına dikkat etmek lazım. Ve imzaki bir gayri buhlin ve bir şeyi tutacaksa elinde onu da pintilik cimrilik yapmadan tutmalı yani gerektiğinde sadakasını hayrını hasenatını verebilmeni cimrilik yaptırmasın nefsini ya o nefsini o konuda kontrol edecek demek ki ibadeti yaparken rüyasız olmasına dikkat edecek Nefsi riyah yaptırmasın bir şey alırken bir şey eline geçmesi esnasında tama duygusu içinde olmaması bir şeyi verirken başa kacıcı olmaması, efendim bir şeyi tutarken insan ya alır ya verir, efendim ya işler. Alırken tok gözduyukla alacak, verirken başa kalkmadan verecek, efendim ibadeti yaparken rüyasız yapacak, elinde tutarken de cimrilik olmadan tutacak. Cimrilik duygusu olmamasına dikkat edecek. Boncuk boncuk oldu mu? Evet. Bir kardeşimiz kağıt göndermiş. Diyor ki yani ben yere gideceğim. Gitmeden evvel ya dersi verirsin ya da ben de kalkar giderim diyor. Onun için o e, bu kadarla bugünlük şey yapalım. 10. paragrafı bitirmiş olduk 95. sayfada. 11. şeyden efendim. Sağ olursak önümüzdeki hafta devam ederiz dersi tarif edilebilirler de hakikaten tabii işi vardır. Otobüsten bilet almıştır. Uzak yolculuktur. İstiyordur da dersi almayı. Efendim o bakımdan tarif edelim de kardeşimiz de İstanbul'dan memleketine giderken mahrum gitmesin diyelim cümle günahlarımız için Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfirullah el-Azim el-Kerîm el-lezi la ilahe illa hu el-hayyel kayyum ve etubi ileyh ve eseluhu tevbete vel magkirete vel hidayete dena innehu huvet tevvaburrahim tevbete abdin zalimin i nefsihi la yemliku i nefsihi mevten vela Ve vela nüşura Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente khalaktemi ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike messeba'tu euzu dike min ma sana'tu ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu u bi zembi hafirli fe innehu la yazhiru zünube illa ente. Rabbimiz tasavvufa girişin ilk adımı tevbe etmektir. Yani yanlış yoldan dönüp, hak yola girmek. Bir dönüş yapmaktır. Bu sözle de olur, haliyle de beraber olmak şartıyla olur. Sözüyle tevbesini yaptık. Rabbimiz halimizi de rızası uygun istikamete döndürsün. Günahlarımızı affeylesin. Bundan sonraki ömrümüzde sevdiği kul olarak yaşamayı nasip eylesin. Tevbenin hakiki tevbe olabilmesi için kulun tabii kul haklarını ödemesi lazım. Bir daha günahlara bir daha dönmemeye çok kasî azmetmesi lazım. Efendim üzerindeki ibadet, namaz, oruç vesaire borçlarını da ödemesi lazım. Bunları yaparsanız yani kazaya kalan namazlarınızı kılarsınız. Tutamadığınız oruçları tutarsınız. Efendim, kul haklarını sahiplerine verirsiniz, Onlardan kurtulmaya gayret edersiniz. Böylece bütün hayırlı faaliyetleri başlatmış oluyor insan. Derviş olarak ilk adımı güzel bir şekilde atmış oluyor. Bundan sonra devamlı abdestli gezin. Adresi gezersiniz, adetiniz olsun abdesti gezdi mi bir insanın yanına şeytan sokulamaz, vesvese veremez vesvesesi tesirli olmaz hayırlı yolda yürümesi kolay olur onun için devamlı adresi gezmek gelmişlerin adetidir ki hadis-i şerifte de tavsiye edilmiştir de abdesti gezin devamlı her gün günlük zikir vazifelerinizi yapın o gün saat 12 geçti bitti diye bir şey yok biraz sonra yaparsınız Efendim ertesi gün 12'ye kadar olursa olur ondan sonra olmadı diye bir şey yok. Yani yapamadığınız zamanın en yakın bir zamanda yaparsınız. Böyle Allah imbinde günler takvim yaprağı koparmak gibi değildir. Yani biraz gecikmiş de olsa gene Allah onu kabul eder. Efendim o bakımdan yapabilirsiniz. Yeter ki efendim intizamlı bir şekilde bu işi bırakmama durumunu göstermiş olabilirsiniz. zikri nasıl yapacak derviş? Ne zaman yapacak? Zamanı, mecburi zamanı yoktur. Her zaman yapabilir. Sabah veya öğlen, gece veya gündüz, sakin temiz tenha bir yerde, abdestliyken kıbleye doğru göz çöküp, hürmetkar bir şekilde oturup, öyle yapılır. Gözlerinizde yumarsınız. Evvela 25 defa, estağfurullah diye başlayın. Sonra bir fatiha, üç ihlas-ı şerif okuyup, bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar Gelmiş geçmiş pirlerimizi, şehirlerimizin ruhlarına bu okuduğunuz atihaları, ihlasları hediye eder. O mübarek büyüklerimizin manevi yardımlarını, hünmet ve tevencüklerini talep ve niyaz edersiniz. Ruhaniyetlerinden istindad edersiniz. Sonra gözünüz kapalı Rabıtayı mevk, Rabıtayı mürşit ve Rabıtayı kalp yapacaksınız. Rabıta mevt yapmak demek insanın ölümünü ve ölümden sonraki başına gelecek halleri, durumları düşünmesi demektir. Bunu düşünmenin sebebi hadis-i şeriftir gene Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde tavsiye ediyor. İnsan bunları düşündüğü zaman nefsi ıslah olur, feyzi çok olur, kalbin nurlanır, kalbinin pası gider. Onun için zikre oturduğu zaman rabıta mevt yapılıyor. Siz de Vabıta'yı meclisi şöylece yaparsınız. Gözünüz kapalı. Kendinizi şöyle son deminizde ahir ömrünüzde göz önüne getirin. Yatakta yatıyorsunuz. Derken Azraiz geliyor. Canınızı alıyor. Etraftakiler ağlaşıyorlar. İşte sizi yıkıyorlar. Soyuyorlar, yıkıyorlar, kefenliyorlar. Tabuta koyuyorlar. Camiye getirip namazınızı kılıyorlar. Getirip kabristanına gömüyorlar. Dualar edip gidiyorlar. Melekler geliyor kabirde. Sorular soruyorlar. Sevapları veriyorsunuz. Kabir genişliyor. Cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. kula. Sonra Evliya Allah büyüklerin, büyüklerimizin, pellerimizin ruhaniyetleriyle buluşmak, görüşmek mümkün oluyor. Onlarla beraber Cenab-ı Hakk'ın zikri fikriyle meşgul olunurken zamanlar geçiyor. Kıyamet kopunca cümle cihan halkı mahşer yerinde toplanıyorlar. Mahkeme-i Kübra kuruluyor. Herkes hesaba çekiliyor. Sevaplar, günahlar tartılıyor haklar alınıyor, veriliyor. İyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa ayrılıyor. Ehli cennet cennete sevinerek, uçarak, koşarak gidiyor. Ehli cehennem de cehenneme ikiler takılı atılıyor, cehir yanıyorlar. İşte bunları böyle düşünmeye rabatayım et derler. Bunları düşüneceksiniz ve nefsinize diyeceksiniz ki ey nefsim, ölüm haktır. Ölümden sonra kabir, kadirde soru sual, mahşer, mahkeme kübra, efendim Cennet, cehennem, sırat hepsi haktır. Bunlar başa gelecek. Eğer ahirette bir insan cehennemliklerin arasına ayrılırsa orada yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Bütün iş dünyada halloluyor. O bakımdan bu dünyadayken cenneti kazanlar gayret et. Cehennemden kurtulmaya dikkat et. Günahlardan, haramlardan vazgeç. İbadet ve taat yoluna gir. Allah'ın sevgili kulu olmaya burada çalış, çabala ahiretini kazanlar gayret et diyecek insan kendisine. İşte bu rabıtayı bunu düşünmeye. Rabıta tefekkür, gözün önünden geçirmek, aklıyla onunla irtibat kurmak manasına geliyor yani. İkincisi rabıtayı mürşit, bizi karşınızda böyle göz önüne getireceksiniz. Hocalar, pirlerimizle beraber göz önüne getirin. Mehmet Zahid hocamız, haldi Bağdada hocamız büyüklerimiz. Ben, ben de onların arasındayım diye bizi de göz önüne getirirsiniz gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyiz ilahiye muntazır olursunuz. İnsan büyüklerini düşünüp de gönlünü onunla bağladığı zaman o büyüklerden kendisine çok füyüzat gelir. Tasavvufi yolda ilerlemesi, manevi hayatın sırlarına aşina olması mümkün olur. Daha da ilerlediği zaman fenafir şeyh makamı hasıl olur. Sonra fenafir resul makamı hasıl olur. Böylece ilerler gider. Gider. O bakımdan rabıtayı, yürşidi de güzelce yapın. Bilin ki insan hakikaten etrafında gözünün görmediği nice varlıklar, melekler, büyüklerin ervahı ı tayyibeleri var. Eh tabii yalnız olmayan bir yerde insan nasıl edebe riayet ediyorsa yalnız olduğu zaman da yalnız olmadığını bilip öyle edebe riayet etmedi. Benim yaptıklarımı görenler, bilenler var allah Teala hazretlerinin her an yanımda hazır olduğunu biliyorum diye edebini takınması o büyüklerle irtibat içinde olması güzel bir şeydir. Bu egzersizde insanı güzel sonuçlara götürür, tasavvufta ilerletir. O bakımdan bunu da güzelce yaparsınız. Rabıtayı mürşit. Üçüncüsü de rabıtayı kalptir. Başınızı kalbinize doğru çevirip kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi hayal edin. O aleme oradan geçerek gönül alemine geçtiğinizi, iç aleminize geçtiğinize, orada Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünürsünüz. Ve dersiniz ki, Ya Rabbi biliyorum ki sen her yerde hazır ve nazırsın. Ben de senin bir kulunum. Sana güzel kulluk etmek istiyorum. Niyet ettim. Bana yardım eyle. Tevfik eyle, refik eyle, zikrinde, şükrinde, ibadetinde bana yardım eyle Ya Rabbi diye Allah'tan dilersiniz. İstersiniz canı gönülden. Allah da verir. Onun zevki şevkiyle elinizde tesbih alıp zikirlerinizi yaparsınız. Zikir olarak evvela yüz defa estağfurullah çekin. Yeniler. Yüz defa la ilahe illallah çekin. Bunu 500'e kadar da yapabilirsiniz. Sonra bin defa Allah Allah diye laf celali çekin. Her yüz defasında ilahi ente maksudi ve redake matlu bir sözünü unutmayın. Sonra yüz defa salavat şerife getirin. Yüz defa da Gülhüvallahu Ahad suresine okuyun. Bunlar bitince el açıp dua ederek tamamlarsınız zikrinizi. Kendinize, geçmişlerinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize dua edin. Biz de duadan unutmayın. Bu bilgileri bizim kardeşlerimiz, bizim ders tariflerimizi bir kitap haline getirmişler. Orada da var. Onun için onları alıp da okuyarak da biraz daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu anladıklarımı anladınızsa o da yeter eğer e, tecrübeli ihvan kardeşlerimiz varsa bulunduğunuz yerde onlarla sorup konuşarak da öğrenebilirsiniz. Demek ki zikrinizi böyle yapacaksınız. Dervişin tabi zikri önemlidir. Dedim ya, derviş zikir sayesinde aşk ve şevk sahibi olur. Allah'ın sevdiği nisbette de Allah tarafından sevilme derecesine yükselir. Onun için bu zikri hiç bırakmamak lazım. Aşk ile şevk ile zikre devam etmek lazım. Zikir bir iksir gibidir. Bir manevi ilaç gibidir. Efendim, insanın dervişin ilerlemesi zikirle oluyor. Bunu yapacaksınız. Tabii başka vazifeler de var. Çeşitli vazifeler de var. Çünkü İslam demek hayatı Allah'ın rızasına uygun tarzda geçirmek demektir. Onun için hayatın her faaliyetinde bir İslami geçirme tarzı vardır. Bir de gayri İslami geçirme tarzı vardır. İnsan ya Camiye gelir, ezan okunduğu zaman ya televizyonun başında kalır, kahvede kalır, meyhanede kalır. İşte bir, bir şeytan yolu, bir Rahman yolu. Her şey böyledir. Hayat boyunca bu imtihan devam ediyor. Elbette hayatımızdaki her davranışımız bir ibadet olabilir. Her dav ters davranışımız da bir günah yükleyebilir. Onun için elbette çok vazifelerimiz var. Bunların hepsi İslam'ı iyi bilmekle çözülecek. Ama özetlemek gerekirse... Namaz dinin direği olduğundan namaza önem verin. Beş vakit namazı camide kılmaya gayret edin. cevabınız çok olur. Kimisi küçültüyor bu gibi şeyleri. Bazı böyle radikal Müslüman filan böyle tipler var. Yani namaz deyince dudak bükü Zikir deyince dudak bükü Peki benzerden ne istiyorsun? Yani sen Allah'tan daha mı çok biliyorsun? Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kadar namaz kıl demiş, boşuna mı demiş yani? Küçültüyor. Efendim büyük şeylerden bahsedecekmiş. Neymiş büyük şeyler? Efendim işte cihatmış, bilmem devleti devirmekmiş, yıkmakmış, yenisini yapmakmış, pekala buyur. Yani nasıl yapacaksın, kimle yapacaksın, kolay mı? Peygamber Efendimiz nasıl yapmışsa öyle yapacaksın, o yolu yürüyerek yapacaksın yani. O senin dediğin şeylerin yapılmasına gelince kolay olmuyor. Ben de araba sahibi olmak istiyorum, ondan bahset. Ama araba sahibi olmak için günde 8 saat çalışacaksın, yermiyeleri biriktireceksin de... Kaç ay, yıl geçecek, ondan sonra olacak işler. Yani çalışmadan olmuyor. Sonra insan iyi Müslüman olmayınca, iyi mücahit hiç olmaz. İyi Müslüman olmadıktan sonra, yani biriketten gökdelen yapılmaz. Biriketten bir duvar bile yapamazsın, rüzgardan yıkılıyor. Üstünü, üstüne yük bindiremezsin, dağılıyor. Biriket çünkü sağlam olacak. Sağlam insan olmadı mı, cihat da yapamaz, Hayır da yapamaz. Hayır parasını yersen çarçur eder, yer. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş, bir şeye benzetir, yer. Sadakamal mı yer, cekat mı yer, bir şey yapar. Çünkü çürük. Onun için namazın önemini bilin. Namaz dinin direğidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yapınca göreceksiniz, biz yaptığımız için gördük. Adam biz camide namazdan iki kelime söz söylesek, kızıp camiden gidiyor. Ya diyor yani bu devir şimdi bu devir yani ne istiyorlar onları söylediği şeylerde söyle yani söyle söylemeye istediği şeyleri söylüyoruz ama efendimiz her şeyi söylemiş o halde biz de her şeyi söyleyeceğiz nasıl yemek yemede çeşitli gıdaları almak esassa dini bilgiler içinde de küçük duvarda büyük de ev vardır ve hadisi açtık. Selamla ilgili bahis geldi. Tamam. Selamla ilgili bahsi okuruz. Abdestle ilgili bahis geldi. Tamam onu okuruz. Bir fıkıh kitabı. Tabii onlar da lazım. Geçen gün bizim memleketler bir köyde imam izinle gitmiş. Kur'an kursuna bırakmış vazifeyi. Kur'an kursu hocasında hanımı doğum yapacak olu vermiş. O da gitmiş. Efendim bizim köylüler Hadi sen kıldır demişler namazı birisine. Yok efendim e, padişahın izni lazım bana izin olmadığından ben kıldırmam demiş. Amma müştehitler var. Efendim peki o zaman normal vakti kılalım demişler. Bir sivri akıllı da çıkmış demiş ki efendim cuma kılınmadan öyle kılınmaz. Ne cumayı kılmışlar ne öyleyi kılmışlar şaşkınlar. Böyle cahillik de bak. Demek ki onları da anlatmak lazım geliyor. Onları bilmeyince bak zamanı geliyene kadar yanlış şeylere düşüyorlar. O bakımda namazları cemaate kılmadık dikkat edin. Cemaat önemli bir şey. Cami çok önemli. İmamımız çok önemli bir hizmet. Bunları ihmal etmeyin. Cuma'yı terk etmeyin. Adam mücahit. Cuma'yı terk etmekten işe başlamış. Öyle şey olur mu? Yani ayet var. Allah Cuma'yı kılın demişken sen nasıl kılmayın dersin. Hemen İslami rejim yokmuş. İslam rejim olmayan yerde cuma kılınmaz mı? Kılınır. Olsa da olmasa da kılınır. Üçteiklerimiz i̇şte, bunu böyle şey yapmışlar. İstanbul'da Abbasiler zamanında Bizans'ın surları içinde bile kılmışlar cumayı. Anlaşılıyor. Olur. Ne olacak yani bunun? O kadar cumayı kılacak bir Cuma. teşekkür etti mi? Cumayı kılarlar. Medine'de Peygamber Efendimiz gelmeden önce İslam'ın hakimiyeti yokken bile kılarlardı cuma namazını. Millet bu, bu şeyleri bilmiyor. Efendim, yalan yanlış. Lise tahsiliyle veyahut coğrafya hocası birkaç dini kitabı okumuş. aslan kaplan kesiliyor, müştehit kesiliyor. Olmaz. Yani her şeyin bir mütehassası var. Sonra namazlarınızı, cumanızı, cemaati terk etmeyin. Cemaati pişimsemeyin. Bozursa ıslah etmeye çalışırsınız, mücadele edersiniz gayret edersiniz yine. Faz namazlardan başka sevaplı bazı namazlar vardır. Büyüklerimiz onları kılmışlar. Sabah namazından sonra işrak namazı vardır. Öğlenle sabah arasında duha namazı vardır. Akşam namazının arkasından evvabin namazı vardır. Hadis-i şeriflerde tavsiye ediliyor. Gece yatarken taze abdest alıp, dört yöker namaz kılıp abdesti yapmak vardır. Çok sevap. Gece uykuyu bölüp teheccüh namazı kılmak dua etmek, tevbe, istiğfar etmek vardır. Çok sevaptır. Bunları yaparsınız. Pazartesi Pesem'de oruçları ve diğer sevaplı oruçlar vardır. Bunları tutarsınız. Paranız varsa hayır hasenat yaparsınız. Cihad edersiniz. Buyur. Cihadın her çeşidi şimdi bol bol var. Hem yurt içinde, hem yurt dışında. Beğen beğen dinar. İster Ermenistan'a git. İster efendim Pakistan'a, Tacikistan'a git. İster Bosna Hersey'e git. Her türlü imkan var. Herkese. Yani ya iyi ölüyün hemen, niye Yapamayacağınız şeyler, birbirlerini pala rahatlıyorsunuz. Ne olamaz yani? İnşallah yani tek ulümalat yapalım. İnsan haddini bilmeli. Eh, Allah yardım ederse yapabilirim demeli. Yükte de insan zaman yapmalı tabi. Yani vazifeden de kaçmamalı. Malınızda cihad edersiniz, canınızla cihad edersiniz, İslam'a yardım etmeye çalışıyorsunuz, İslam'ın var olması için, Müslümanların sağ olması için efendim, Sevap kazanmaya çalışırsınız. Cenneti kazanmaya çalışırsınız. Hepimizin ana çalışmalarından birisi budur. Biz bu dünyaya para kazanmaya gelmedik. Allah'ın rızası kazanmaya geldik. Biz bu dünyaya bu dünyayı mamur etmeye gelmedik. Çünkü bu dünyayı bırakıp gideceğiz. Ahireti mamur etmeye geldik. Millet bunları bırakıyor. Başka şeyler mi? Sonra günahların her çeşitinden kaçınırsınız takva ehli olursunuz, haramlara bakmazsınız, ooo deniz kenarları gelirken gördük, mayoğlu mayasız, altsız, üstsüz yüzsüz, arsız bir sürü insan dolu pantolonlu, pantolonsuz, dar pantolonlu streçli, bülücünli, ıvırlı zıvırlı, e bunların karşısında Müslüman ne yapacak? Gözüne hakim olacak, gönlüne hakim olacak Allah'ın emirlerini tutacak Allah'ın yasaklarından kaçınacak, günahlardan sakınacak. Bu önemli bir noktadır. Buna takva derler, takva duygusu derler. Haramlardan sakınmak derler. Bu olmadan dervişlik olmaz. Takva olmadan dervişlik olmaz. Ve inna hayrez zâdi takva. Ahiret yolculuğunun yani dervişliğin seyir mümkün sülükün en kuvvetli gıdası takvalı olmaktır. Takvaya riayet etmektir. Göz harama bakmayacak, mide haram lokma yemeyecek, efendim, el harama uzanmayacak, ayak bir harama varmayacak. Her şeyinize sahip olacaksınız. Sonra, üçüncü tavsiyemiz de ahlakımızı güzelleştireceksiniz. Görüyorsunuz, dervişlik güzel ahlaktır. Haris olmayacak, tamahkar olmayacak, cimri olmayacak, cömert olacak, çok gözlü olacak. Efendim, işte güzel sıfatları okuyorsunuz, görüyorsunuz. Onları elde etmeye çalışın. Onları da öğrenilmesi lazım. Her şey kitaptan öğrenilmez. İnsan yani her mahluktan ibret alabilir. Horozu fedakarlığına bakın. cıdayı buluyor. Kırk kırk kırk kırk diyor. Tavuğu çağırıyor. Ona yediriyor. Kendisi bir gaza vuruyor. Ya, sahte. Yemiyor. Bak burada gıda var diye. Tık tık iki, iki, iki, iki, iki tane vuruyor. Şöyle bir dönüyor orada. tavuk çağırıyor. Tavuk geliyor koşuyarak böyle horoz beni çağırdı diye tık tık tık o yiyor. Bak ibret al işte bak fedakarlık yapıyor bir hayvan. Arının çalışanlığından ibret alır insan, köpeğin sadakatinden ibret alır vesaireden yani her şeyden güzel huyların dersini almalı, güzel huyları edilmeli, kötü huylardan sakınmalı, atmalı kötü huyları içinden insanın, atılmalı, içi temizlenmeli, efendim, paki olmalı, kalbi tertemiz olmalı. O zaman Allah seviyor. Çünkü Allah insanın gönlüne bakıyor, kalbine bakıyor, içine bakıyor, dışına bakmıyor, palavrasına bakmıyor, sözüne bakmıyor. Davranışlarındaki niyetlerine bakıyor, iflasına bakıyor. Onları elde etmek çalışırsınız. Şimdi ben size terkin edeyim, beni dinleyin. La, La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Duyduk size La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Allah Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü yumun. Allah demeyi içinizden sessiz olarak devam ettirin. Allah mübarek etsin. İşte insanın böyle içinden sessiz Allah demesine zikri kalbi derler. Kalbinizi bu zikre alıştırın. içinizi Yani sessizce din da kıpırlamadan, kimse anlamadan içinizden Allah demeyi öğrenin. Hayatınız içinde günlük hayatınızın içinde her zaman her yerde zamanı zikirsiz geçirmemeye çalışın. Daima fırsat oldukça kalbinizden, içinizden Allah diyerek geçirme, beyret edin. O zaman her anınız ibadet olur ahirete çok sevapla gidersiniz. Çünkü içinden yapılan zikir, dıştan yapılan zikirden yetmiş kat daha sevaplıdır. Çok büyük sevaplara eversiniz. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uymak yoludur. Bidatlardan kaçınmaya dikkat edin. Sünnet-i seniyye yolunda yürüyün. Ruhsatlarla değil, azimetlerle amel etmeye dikkat edin. İlminizi arttırmaya gayret edin. Ahirete hazırlanın, dünyadaki ömrünüzü boşa geçirmemeye gayret edin. Her biriniz bir Fatiha, üç günü okusun, duanızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine yubayye'uneke innema yubayye'une Allah nidullahi fevka eydihim femenneke sefe innema yenkisu ala nefsih semen evfa bima aheda aleyhullaha fe seyü'tihi ecran azima sadakallahu rabbuna Bu bir söz vermedir ki sahabe-i İstiram'ın peygamber Efendimiz'e söz vermesi gibidir ona beyat etmesi gibidir. Onun devamıdır. Onun için dervişliğinizi halü yapma dikkat edin. Allah yolunda sebatlı olun, vefalı olun. Allahu Teala Hazretleri tevfietini refik eylesin. İstikametten ayırmasın. Şeriatın ahkamını öğrenin. Ömrünüzü Kur'an-ı Kerim yolunda sinnet-i niye yolunda geçirmenizi nasip eylesin. Öyle yaşamanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmayı Allah nasip ve müyesser eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Hürmeti esrar-i suretin Fatiha. Şimdi diyor, acaba ben nasip nasipsizliğinden mi bu diyor? Hayır öyle değildir. Niyeti ile Allah değerlendirir insanı niyetiniz şey yapmak olduktan sonra terbiye etmek ve intisap etmek olunca maksat hasıl oldu. Mübarek olsun. Soruları hemen kısaca cevaplandırayım. Değerli hocam gazetelerden Bosna Hersek olayı ile ilgili haberleri duyuyoruz. Soruları hemen kısaca cevaplandırayım. Değerli hocam, gazetelerden Bosna her şey ile ilgili haberleri duyuyoruz. Bize bu konuda bilgi verilmesi, Saray boyu Bosna düşecek mi? Çok üzülüyoruz. Düşmemesi için herhangi bir çalışma yapılamıyor maalesef. Yani herhangi bir yerden onların sırtları yenmesine sebep olacak bir kuvvetli silah yardımı, ordu yardımı yapılamıyor. Allah yardımcıları olsun. Tabi dua Allah'ın kaderini bile değiştirir. Duayı kabul edince Allah işi değişik yapar. Çok dua edelim. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışalım. 10 Ağustos Salı günü Kosova Zaferi'nin yıldönüm münasebetiyle bağlar başında bir program düzenlenmiştir. Hakkı Vaku Üsküdar Şubesi tarafından. Kardeşlerimizin katılımını rica ederiz. Davetiyeler dışarıdan temin edilebilir diyorlar. Bugün kaç Ağustos? 7 Salı günü yani. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı. Bu Kosova, tabii Allah tekrar üçüncü bir Kosova nasibesinde oraları tekrar Müslümanlar alsınlar. 1. Kosova zaferini kazanan, kazanan Murad-ı çok müba mübarek bir padişahdır. Şehit olmasından da belli yani iyi bir insan olduğu o zatı tanımakta fayda var. Çok savaşlar yapmış. Hepsinde 37 veya 39 tane zaferi var. Hepsi zaferlerine teşjilenmiş. Çok büyük bir zat. Allah şefaatlerine erdirsin. O öyle kimselerin hayatlarını bilmekte efendim ve şey yapmakta fayda var. Ben efendim eser de okuyan bir tane değil. Programa Burada bir aydır buradaydım diyor program dolayısıyla yarın memleketim Bursa'ya döneceğim. Pekala Allah sehati afet dönmek nasip etsin. İlmi, irfanı, feyizli çok olsun kardeşlerimizin. Efendim. Bütün hemen sonra sınavına girecek kardeşlerimiz bazı yerlerde bazı istekleri olan kardeşlerimiz. Bunların husulü için salat-ı tefriciye çekmişler. Allah peygamber efendimizin hürmetine muratlarına vasıl eylesin. Muratlarına hasıl eylesin. İki canı öz eylesin. Üstün muvaffakiyetler nasip eylesin. Bir haftadır her şeyi unutmaya başladım. Unutlanmanın sebepleri nelerdir? Başlıca sebebi gözün haramlardan korunamamasıdır. Yani haramlardan gözün veya diğer arzaların haramlardan korunamaması sebebiyle Hafıza zayıflığı başlar. Takvadan efendim, hafıza kuvveti hasıl olur. Efendim, Mehmet Said kotku hocamız, kağıt mendil kullanılmasını doğru görmemiş. Bunun sebebi nedir? allah Alem o kağıt mendil taharetlenme hususundadır. Yani, e, çünkü kağıt esas itibariyle ilim-irfan malzemesi olarak bilindiğinden o devirde taharetlenme malzemesi arasında uygun görülmemiş, mekruh görülmüş. Ama şimdi özel olarak bunun için yapılmış şeyler oluyor. Yani onun artık yazı yazı falan kullanması bahis konusu değil. İmalat şeyi değişmiştir. Efendim, e, malzeme e, değişmiştir. O bakımdan bu zamanın bazı alimleri tuvalet kağıdını Kullanmayı caiz görüyorlar Yine de tuvalet, tuvalet kağıdını caiz görmekle beraber Dinde şey yok efendim Utanma yoktur Büyük abdestin pisliklerinin Yine suyla temizlendikten sonra Kurulanmanın Bezle veya kağıtla yapılması Tavsiye edilir çünkü Sırf büyük abdest mahallini Silmekle kafi bir temizlik Sağlanamaz Sağlanamıyor Sağlanması mümkün değil kuvvetli bir tarzda efendim, yıkanması gerekiyor. Bu yıkanma bazı yeni şeyler, binalarda vardır. Klozetin yanında ayrıca altı yıkamaya mahsus yerler oluyor. Onun büyümesi çevrildiği zaman el değmeden yıkamalar filan da oluyor. Elle veya el değmeden iyice suyla yıkandıktan sonra kurulanması sıhhi bakımdan daha uygundur. Tabii şimdi terlediğimiz zaman Eskiden mendil kullanıyorduk, şimdi kağıt kullanıyorduk. Teknoloji kullanıyoruz, teknoloji ilerledi. Eskiden pahalıydı, kağıt pahalıydı Türkiye'de. Şu anda mendil kullanıp da onu tekrar tekrar yıkamaktan kağıt kullanmak daha ekonomik hale geldi. O bakımdan şartların değişmesi dolayısıyla bu kağıt mendiller de yine yazı vesairede kullanılmadığı için benim gönlümdeki şey şudur ki. ...bunun da mahsuru yoktur yani... ...tuvalet kağıdının... ...suları kurulamakta kullanılması da olabilir... ...ya da bazen... ...şöyle durumlar oluyor hani... ...o kağıt birkaç kat yapılıyor... ...ıslanılıyor... ...hani çocukların altı silinir gibi... ...devze silme oluyor... ...bir de o işler için Avrupa'da şimdi... ...özel... ...kağıtlar da üretilmiş... ...poşet içinde oluyor... ...yani sabunlu gibi... ...ıslak... ...kağıtlar oluyor... Hatta tuvaletlerde para atarak düğmeye basarak alınabiliyor o çeşit kağıtlar Öyle temizleme de oluyor. Yani ıslatılarak silinmek suretiyle pisliği tam izale etmeye çalışmak yani esas olan pisliği vücutta bırakmamaktır onu sağlamak. Teri de şey yapmak için tabi kağıt mendil o zaman kullanmasında bir mahsul kalmamış olurmuş anlatılan duruma göre. Günlük dersini yapamayan müridin ertesi gün öğle namazına kadar yapamadığı önceki gün dersini yapmak uygun olur mu? Yoksa günlük dersin bu çekiçte mümkün değil mi? Ne zaman yapabilirse yapamadığı zamandan sonraki ilk yapabildiğin zamanda onu yapar. İhmal etmesin. Yapmış olsun. At etinin yenip yenmemesi. At eti esas itibariyle at ot yiyen bir mahluk olduğu için yani yırtıcı pençesi olup da Av avlanan hayvanlar, et yiyen hayvanlar yenilmiyor biliyorsunuz. At ise ot yiyemindir. Esas itibariyle yenmesinde, at etinin yenmesinde haramlık yoktur. Yalnız cihatta kullanıldığı için at eskiden onun kesilmek suretiyle telaf edilmesi uygun görülmüş ve at eti mekruh denmiştir Şeylerde, ilmihalimizde öyledir esas itibariyle ot yiyen bir olduğu için at gibi efendim mesela kanguru gibi mesela curafe gibi mahluklar yenilebilir yani yenilmesi mahsurlu değil ee, şu anda cihatta da atla yapılmadığı için kımız içilip içilmemesi konusunu soruyor bir de kırmızının mahiyetini ben şu anda iyi bilmiyorum eğer kımız Sadece ayran gibi bir şey o zaman mahsulü yok. Ama içinde fermentasyon varsa, alkol içerse, o zaman içilmez. Yani onun nasıl yapıldığı hakkında bilgim yok ki. Kırmızı diye bir şey duyuyoruz, içenlermiş, eski tüker ama yapısı nedir, kimyevi bakımdan onu bilmiyorum. Ana kaydı olarak şu: Külü müskerin hamurun. Yani insan içtiği zaman kafasını sarhoş ediyorsa, herhangi bir meşrubat. İsterse meşrubat olsun, isterse duman olsun. Duman bile koklasa, sarhoş ediyorsa, bu içki sayılır ve uygun değildir. Yani mühim olan insanın sarhoşlamamasıdır. Yediği, içtiği şeyden sarhoşlamamasıdır. Malum eroin, meroin gibi şeyler, sigarayla duman halinde alınıyor, o da sarhoş ediyor, o da haram. Veya koklanıyor, o da haram. Veya içilince sarhoş ediyor, o da haram. Hüllü miskinin Hamurun ve küllü küp kül, ma eskere kefir olur haramın çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Ben sarhoş etmeyecek mislerde içiyorum da diyemez misen? Azı da haramdır. Bu böyle diliyorsun. Bir hanımın abdestli, namazlı olup çevresine fetva vermekten çekilmeyen, aslında hiçbir bilgisi olmayan, gösterişli, gösteriş meraklısı. Aynı odada yan yana oturduğu kadınlara müstehcen birkaç söz yazabilecek kadar kadınlarla oynaşmayı çok seven bir beyi var. Kadın 24 senedir bu meseleyi konuşup izah edecek, anlatmaya çalıştıysa da beynin bunu dayakla ve sen bana öyle söyledikçe yasağa karşı ilgi uyanıyor bende içimden. 15 yaşındaki delikanlılar gibi oynamak bilmek geliyor diye ters cevaplar veriyor. 3-4 gün küstürüyor sonra mecburiyetten barışıyorlar ama normal karı koca ilişkisi yok. Aralarda çok soğukluk var. Daha doğrusu kadının içi ısınmıyor, Evinin her türlü ihtiyacını görmesine rağmen erkeğin böyle olması, kadının bunca senelik evine rağmen düzelmemesi evden ciddi olarak ayrılmak düşüncesine karşı karşıya bırakıyor. Kadın çok bitkin, çok harap. Müslümana Müslümana olmasına rağmen abdesti namazlı olmasına rağmen Müslüman görünüşte olmasına rağmen, adresi namazda olmasına rağmen, hiçbir şeyi yerine getirememesi, özellikle bu kadın meselesi çok konuşup, çok üstüne çok eklemesi gibi, birçok huyları kadının e, boğazına kadar gelmiş ve şu anda ne yapacağını soruyor. Sizden ricamız bir yol göstermeniz. Bir soru bu. İki, aşıların durumu hakkında kesin bilgi verilmişsiniz. Kısırlık yapıcı madde olduğu söyleniyor. Kimisi, Vurdurup, kimisi vurdurmayın diyormuş. Bunun hakkında da söyleyeceksiniz diyor. Şimdi dilim beynin öyle davranışları kusurlu, net olarak kusurlu. Yani hak söz kimler tarafından söylenirse söylenirse kabul edilir, kabul edilmemesi efendim ve Söyledikçe günaha karşı içinde bir şey uyanıyor denmesi doğru değil. Adamın böyle yapmaması lazım. Fakat kadının da davranışı İslami bakımdan doğru değil. Yani kadın da sarhoşla bile, deliyle bile, bir çocukla bile konuşmanın farklı üslubu vardır. Yani uygun bir tarzda şey yapmak gerekir. Efendim, kadınlık vazifelerinden kaçınmaması gerekir. Anlaşılan nefretten dolayı efendim, o da vazifelerin doğru yapmıyor. Kadının kusur da odur. Yani politika, hanımlık politikasını, İslami politikasını bilememesi ve kadınca davranışlarını doğru yapamaması dolayısıyla onda da bir kusur olabilir. Belki o tarzda kusurları olmasa öbür tarafı isra etmek daha da kolay olabilir diye düşünüyorum. Kendisine de biraz dikkat etmesi lazım. Aşılara gelince aşıların çok çeşitleri vardır. Yani kısırlık yapıcı aşı duymadım ben. Ama bazı aşıların yan tesirleri olabilir. Çiçek aşısı, bilinen, tifo aşısı vesaire vesaire. Verem aşısı gibi çeşitli aşılar var. Tabi hepsi tıbbi bakımdan herkes tarafından tasvip tegid edilen aşılar var. Ama... Yapıldığı zaman fayda sağlayanlar da var. Mesela çiçek aşısının kesinlikle öldürücü ve salgın bir hastalık olan çiçeği engellediğini ve faydalı olduğunu biliyoruz. Demek ki faydalı olanlar var, çeşidine göre zararlı olanlar da olabilir. Ramazan ayında çeşitli mazeretlerimden dolayı tutamadığım kaza orucum vardı. 60 gün kadar. Ben bu orucun yarıdan fazlasını kaza ettim. Fakat sonradan öğrendim ki kazaya kadar Ramazan orucuna geceden niyet etmek gerekiyormuş. Ben ise oruçlarımı kaza ederken sabah niyet ettiğimi öylece tuttuğum oruçlar vardı. Bunların ne kadarı geçerli, ne kadarını sabah niyet ettiğimi bilmiyorum. Benim bu halde ne yapmam gerekir? Kaza ettiğim 30'dan fazla orucu tekrar kaza edeyim mi? Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah efendim, e, oruçları e, makbuldür. İsimden adak olur mu? Çocuğa şu ismi veririm diye mübarek bir ismi söylense, sonra o ismi aile kabul etmezse o ismi vermemenin bir mahsuru var mı? Herhalde yoktur çünkü isim sadece kendisinin isteğiyle olan bir şey değil. Birkaç kimsenin, birçok kimsenin de ister istemez reyleri işin içine giriyor. O bir teklif yapmış oluyor. Teklif yapmasıyla niyetini göstermiş oluyor. Ama kabul olmamış olunca da kendisinden olmayan bir sebeple kabul olmadığı için mazur olur, mahsuru olmaz. Adak sayılmaz yani. Yüzde yüz kendisinin elinde olan bir şey olmadığı için. Ve olmasını da istediği için, çalıştığı için. Gizli okunması ile bir şey var. 7 yıl. Birisi kendi şahsi bir durumunu anlatıyor ve birisinin kendisini çalıştırıp adaletsiz işler yaptığını, o da onun yanından ayrıldığını, başka bir işe girdiğini, bir araba aldığını, fakat yine iftiralara uğradığını, haksız şeylere uğradığını söylüyor. Ben onunla dargınlık yapmamak için selam veriyorum ama o yüzünü çeviriyor diyor. Efendim, şimdi benim... Ne yapmam gerek ediyor? Tabi o elinden geldiği kadar selam verdiği için sevap kazanmış. Ötekisi selamı almadığı için günaha girmiş. Bu masum olduğu halde o iftira için günah kazanmış. Bu da efendim, haksız bir iftiraya uğradığı için ecir kazanmış oluyor. Yine yumuşak davranışını devam ettirsin. Efendim, onun kendisi aleyhinde düşündüğü kötü şeylerin de olmadığını net olarak söylesin. Böyle iftiraların Efendim, ahirette zarar vereceğini ispat edilmeyen ithamlarla insanların suçlanmaması gerektiğini münasip şekillerde anlatmaya çalışsın. Anlarsa anlar, anlamazsa Allah'tan bir çekeceği vardır da onun için anlamıyordur. Sabretsin, kendi yoluna devam etsin. Ne yapalım? Herkesi düzeltmek mümkün olmuyor. Zaten kendisinin söylediği gibi o kişinin haksız işleri olduğundan Allah nasip de etmiyor. Şeyleri, yani iyi yolu nasip etmeyebiliyor. O bakımdan gönlünü hoşdursun, sabretsin, dua etsin. Buraya gelmek için taksiye bindiğimizde küçük bir kız sizlere selam iletmemizi istedi. Allah razı olsun. Allah küçüğünüze, büyüğünüze, hepinize büyük ecirler ihsan eylesin, iki canlar Bir şeyhe biat etmeden zikir yapılabilir mi? Yapılamazsa bunun hikmeti nedir? Yapılabilir ama dervişlik sadece zikirden ibaret değildir. Dervişlik birçok sebeplerden olması gereken bir şeydir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, zamanının imamını bilmeden ölen cahiliye ölümüyle ölür. Demek ki bir beyat meselesi vardır. Bir efendim, Dervişin bir yere bağlanması da böylece sağlanmış oluyor. O da önemli bir meseledir. Efendim, zikir de önemlidir. Sadece zikir değil, ondan ayrı Efendim şeyler vardır. Nefsin terbiye edilmesi meseleleri vardır. O bakımdan şeyhe biat edilmek gerekiyor. Şart, tabi biat etmeden de çeşitli zikirleri herkes yapıyor. Namazların arkasındaki Sübhane Allah, Elhamdülillah, Allahu Ekberler de bir çeşit zikildir. Ama onlar da şey hasıl olmaz. Yani marifetullah ve insan Allah e, seyri bir tamamlayıp el ilallah olma durumu hasıl olmaz. birisi eşinin adını değiştirmek istiyormuş. Şu anda adı şuymuş. Sizin olmasını buyurursunuz diyor. Arife olsun. A ile başlayan isim olduğuna göre. Hazreti i Eslam Hazretleri hakkında kitabın ileri sayfalarında geçmesi size bir menkibi anlatacağım demiştiniz. E onu daha hatem Esam Hazretlerinin menakabı bitmedi. Bir iki hafta daha sürecek. O zaman inşallah anlatayım. Borçlu olan ve bu borcunu ödemeye çalışan bir kişinin aşırı istek üzerine başkalarına borç vermesi caiz midir? Önce tabi borcunu ödemesi esastır. Ama borçlu olduğu kimsenin efendim rızasını alarak sana verecektim borcumu ama şık şahıs var. Sana borcum gene borç. Şunun ihtiyacı çok fazla. Müsaade edersen oraya vereyim mi diye rızası alınarak olabilir. Bir şey şeyh olduğunu bilir mi? Bilmezse bir şeyhe bağlanmak, beyaz almak isteyen bizler gerçek şeyhi nereden bileceğiz? Şimdi tabii şeyh, şeyh olduğunu elbette bilir. Yani belki o şunu sormak istiyor. Allah'ın sevgili kulu, evliyası olmak. Yani evliya Allah'ın sevgili kulu olduğunu kendisi bilir mi? demek istiyor belki. O hususta durum farklıdır. Allah'ın sevgili kulu olduğunu herkes, kendisi bilmez. Bazen Allah'ın sevgili kulu olduğunu hem kullar bilir, hem kendisi bilir. Cümle cihan altı bilir. O gene Allah'ın sevgili kulu olarak yaşar. Bazen kullar bilir, kendisi bilmez. Kendisi dünyanın en günahkar insanı sanır kendisini. Ama kullar bilir ki o Allah'ın bir sevgili kuludur. Evlinde şu bereket var, işinde şu hayır var. Ya sözleri şöyle vesairesi böyle bilirler alametlerinden. Ama ona sorsan ben dünyanın en kötü insanıyım der. İmam-ı Rabbani Hazretleri kendimi şu fren şafirlerinden bile aşağı görüyorum diyor. Yani tevazu var Farsı öyledir. Efendim, bazen de kendisi de bilmez halk da bilmez ama Allah'ın sevgili kundur. Bu da mümkün. Bazen Hızır Aleyhisselam bile bilmez. O kişinin sevgili Allah'ın evliyası olduğunu. Birisi bilgi vermiş, kımız, at ve katır sütünden mamul, sarhoşluk verici bir meşrubat olup Orta Asya'da yaygındı. O zaman sarhoşluk geliyorsa olmaz diye söylemiş olduk zaten. Bir de bir soru daha var, katır ve eşeklerin içmiş olduğu artık suyla abdest alınır mı? Yani burayı mühendiden bakıp, şey yapacak şeyler. Bir yanda gördüm, müritlerle beraberdik. Siz bize bir dua öğretiyordunuz. Duanın tamamını yazmamız için duayı iki kez tekrarladınız. Ben duanın baş tarafında sadece Rabbena lafzını yazabildim. Ki herkes yazamadım. Ne buyurursunuz? Perşembe günü evradı şerifesini okumanızı tavsiye ederim. Perşembe gününde Rabbena evradı var. Duaları var. Sizin bir yerde yapmış olduğunuz bir sohbetteki bir cümleyi bir kardeşimiz aktarırken değişik manalara yol açacak şekilde aktarırsa bunda mahsur var mıdır? Tabi, yani asıl hangi maksatla söylenmişse sözü doğru anlatmaya çalışmak lazım. Mahsur olabilir, zarar olabilir, tehlike olabilir, günah olabilir. Sizden bir söz naklederken nelere dikkat etmemiz lazım? Asıl maksadı tam ifade etmeye ve sözlere aynen ifade etmeye çalışmak. Bütün Rivayetlerde esastır. Rivayetin sahih olması için sözün doğru tespit edilmesi esastır. Sohbetin o andaki anlatış sebebiyle ilişkili olmasında nelere dikkat etmek gerekir? Tabii siyah ve siyaka dikkat etmek gerekir. Yani sohbetin başı nereden başladı, nereye giderken, bunun için söylendi. Evveli sonrası meseleyi daha iyi anlatmaya yarar. Yakın akrabadan veya akrabadan olmayan yaşlı hanımların ellerini öpmekte İslami açıdan bir mahsur var mı? Şimdi akrabadan olunca teyzedir, haladır yakın akraba, el öpülebilir. Ama efendim zaten akrabadan değil, efendim akraba değil ama çok yaşlı. Çok yaşlı olunca biraz e, müsamaha oluyor. Yani hatta ihtiyar bir kimse kısaca e, biraz böyle saçı başı pek iyi örtülmese bile mahsur olmuyor. Çünkü ondan artık şey geçmiş. Yani o günahlı durumlar geçmiş olduğundan biraz mazur, mazur olabiliyorlar. Manevi borçlarımız bakımından sizden öğrendiğimiz ilim ve irfandan ve irşadınızdan dolayı en çok üzerimizde hakkı bulunan da sizsiniz. Acaba Ölüm geliverir de sizden helallik Dileyememekten korkuyorum Ayrıca size karşı olan tasavvufa Düşman olan ve sizden ders aldığı halde Parti ve bu gibi sebeplerden Cemaatimizden popanlara karşı Mücadele vermeye çalışıyorum Bununla beraber kendimde de Tasavvufu yönden bazı kusurlar görüyorum hocaların hakkı Ödenmez buyurmuştunuz Acaba bizden razı mısınız Hakkınızı ödenmenin mümkün olmadığını Bildiğimiz halde acaba hakkınızı helal edermişsiniz Diyor Şimdi tabi Bizim başımıza pişmiş tavuğun başına gelen malum çok şey vardır, tavuğu kesiyorlar, tüylerini yoluyorlar, ateşte ütülüyorlar, ondan sonra içini açıyorlar, efendim pişiriyorlar, kebap ediyorlar falan. pişmiş tavuğun başına çok şeyler geliyor. Bizim de başımıza çok şeyler geldi, efendim, haklı haksız bir sürü ithamlarda, yersiz şeylerde bulunanlar oldu aleyhimizde, başka yayınlarda, gazetelerde yazanlar, çizenler efendim. İlerici gazetelerde, gerici gazetelerde çeşit çeşit şeylere maruz kaldık. Tabi onların kasıtlı olarak yazanları, çizenleri, söyleyenleri... Mesela bir rüya görmüş birisi, efendim, o rüyada rüyanın genel anlatılması, doğru anlatıldığı zaman rüya bizim haklı olduğumuza işaret ediyor. Bizim mücadele ettiğimiz şahsın haksız olduğunu gösteriyor. Adam o rüyayı dinlemiş o şahıstan, tamamen değiştirmiş, ters anlatmış. E kasıt var. Yani rüyayı Mars'tan ters anlatıyor. Bizi manevi bakımdan rüyada ters durumdaymışız gibi suçlayacak bir durum meydana getirerek anlatıyor. E bu şey, şeytanlık bu. Yani lafı kaçtan değiştirmek, karşı tarafı aldatmaya çalışmak, gadarlık, rivayeti... Efendim, yanlış şey yapmak suretiyle her türlü çeşitli. Şimdi bu gibi durumları olan insanlar. Tabii sonradan pişman olanlar var. Mesela bir diyor ki "Hocam ben size bir mektup yazmıştım." diyor. O mektuptaki şeyler hepsi düzmeceydi diyor. O zaman size hırsından böyle böyle yazdım diyor. Şimdi pişman olur, özür dilerim filan diyor. Biz tabii böyle çeşitli şeylerden maruz kalıyoruz. Yani bir kimse benden özür dilerken "Hocam hakkını helal et." Öyle yağma yok. Neden? Ne oldu? Bir anlat bakalım. Ne yapmışsa yapmış, ne halk karıştırsa karıştırmış, bin kişinin aklını bozmuş, ondan sonra hatasını anlamış veya manevi bakımdan zulgütü yemiş, Efendim, ondan sonra afet. Ama neden? Peki seni affedeyim, peki öteki 999 kişiyi sen şaşırttın şimdi, ne oldu? Yani mahiyetini bilmeden, Tabi esas itibariyle kulların hata yapabileceğini biliyoruz. Herkesin Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu biliyoruz. Affetmenin büyüklük olduğunu, sevap olduğunu biliyoruz. Affetmeyi efendim, tercih ederiz. Ama hakikaten yüreğimizin yandığı, efendim hakikaten çok üzüldüğümüz çok kalleşliklere de uğradık. Onların da tabi bazısının hesabını mutlaka soracaklar. Allah'ın Allah divanında davacıyım. Onlara bu meral etmeyeceğim bir şey yapıyorum. Çünkü sadece benimle de ilgilidir. Tekkemizle ilgili, tasavvufla ilgili iftirak. Bir sürü. Benim bir takım insanların yanılmasına, şaşırmasına, sapıtmasına, tasavvufa karşı bir tavır almasına sebep olan bir takım şeyler. Ben onları affetmem. Çünkü benimle ilgili. Ben, ben affetsem belki Allah affetmez. Hadi onu bilmiyorum nasıl olduğunu. Sirkenin çoğu sarhoş ediyormuş. Azında haram olması gerekir mi? Hayır, sirke haram değildir. Sirkenin sarhoş ettiğini bilmiyorum ben. Sirkenin içindeki malzeme asittir. Sarhoş edenler alkollerdir. Sirke esas esas itibariyle asittir. Çoğu içtiği zaman miden delinir. Sarhoş etmez. Yani hastanelik eder insan. Ama sirke olmamışsa Yanlış fermentasyondan sergi olmamış da şarap olmuşsa o zaman şaraptır. O zaman da şey olur tabii. Sarak ediyorsa haramdır. O zaman içki değildir. Coca-Cola hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? İçinde alkol bulunduğu söyleniyor. E, alkol içindeki esansı eritmekte kullanılıyor deniliyor. Bir de kola bitkisinin yani Coca-Cola diyoruz ya o kola denilen bitki o isare o konsantren malzeme, o kendisi afyon gibi böyle uyuşturucu bir şeymiş. Onun zararı var. Yani alışkanlık sevgi ediyormuş ve zararlı bir malzeme. Yani uyuşturucu malzeme olduğundan o da haram oluyor. Uygun olmuyor tabii. Sağdat, silsile-i sağdatımızla ilgili daha geniş bilgileri, menkabileri hangi kaynaklarda bulabiliriz? <gülüyor> en güzel eee Kaynaklardan birisi Hilyetü'l-Evliya'dır. Ebu Nuhaym el-İsani, 10-15 şiitlik mağazam bir eseridir. Efendim, sonra tek tek şahıslarla ilgili ayrı, müstakil kitaplar vardır. Efendim, Nefâtü'l-Üns vardır. Teskiretü'l-Evliya vardır. Sıfatü'l-Safre vardır. Birkaç yıl önce gazete önce gazetelerden birinde kolalı üzüleceklerinin mahiyetinde mahiyetinde %10 civarında alkol olduğu yazılıyor. Bilmiyorum %10, %4, %6 neyse. Yani alkol varsa o zaman uygun olmaz. Burçlar hakkında ne buyurursunuz? Bazı arkadaşların aşırı bir şekilde burçlarla ilgilendiğini görmekteyiz. Hatta bu arkadaşların insanları burçlarla ön planı alarak değerlendirdiklerine şahit olmaktayız. Bunun doğruluk derecesi hakkında ne buyursunuz? Doğru değildir. gayri İslamidir. Onlarla bir ilgisi yoktur. Peygamber yani insanın kaderinin, talihinin onlarla ilgisi yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri vardır. Kim yıldızlara böyle talih üzerinde etki izafe eder, böyle bir şeye inanırsa Muhammed'in getirdiğine kafir olmuş olur diye. Hadi şeyler var. Böyle bir şey yoktur yani. Bunu iyi bilinsiniz. Böyle şeylere, palavralara inanmayın. Bunlar efendim İslamdan önceki kültürlerin, İslam dışı kültürlerin uydurmaları, Yunan mitolojisi, Hint mitolojisi, eski İran mitolojisinden gelen yalan yanlış şeylerdir. Allah onlardan ve daha başka bozuk şeylerden hüznümüzü korur. Fatiha-yı Şerife Evet, ezanı okuyalım, yazısı namazını kılalım. Şeyi sonra çekeriz, tesbihimizi, hacna edebiyonumuzu, namazdan sonra yapalım. Ezan okusun bir ediniz. One thank one thank from Allah Hanü minni lekhadza n'amti minni firak ve zul kudameh ila ra'i yu'minu bi'l-raqi ve yastabihu kavaci ve ins ter kalu bi'ma ve indek Allahümme şefkîhu fînâ bîcâdîhî indeke ve ardîhî anâ biluske ve ve hazbitnâ fîhî ve esbitnâ sünnetâ ve annâ mimmel ahyâ sünnetâ hu'anâ yâdâ ucâtim miâkim m'neşşühedâ ve annâ mimmel khadâme ümmetâ hıtmetâ fâkkûretâ nârdîyâ ve nefâhâ nef'an صغير الله صغير الله صغير الله رعظيم كريم النبي الهدى إلا إلاك أبلي القيوم وأزوه إليه وأسأل الضربة تبدأ بالعالم لنفسه لا ينبتر لنفسه أنت بلا حياة من العيد الراب اللهم تمت ربي لا إله إلا أنت تعلمتني وأنا أبتك وأنا على أبتك ووعدك ما ستعب أعوذ بك شيء أبورك بنعمتك علي وأبورك بنبي خضر لي geçen gün burada bir arkadaşım vardı daha abi şey be markasını Bir Elem Neşrah'ın Fesüresi Nâf-ı Sâlemes'in var. On beş Eflâs-ı